Günayın 26'sı 1983 cumartesi. el <gülüyor> <Gülüyor> Aziz ve muhterem Müslüman Kardeşlerim, allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, berreketi gündemizin üzerine olsun. <Gülüyor> Peygamberimiz Efendimiz muhammed Mustafa Hazretlerimizin her birisi biraz inci misali olan mübarek hadislerinden bir miktarını burada okuyup gözümüzü, gönlümüzü serinlendirmek için bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçilmeden önce Evvelen vefat Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin ruhu tarzı için ve sonra onun ailenin asabının etbaının kümlesinin yolları için kümle saadat ve mesayet olup-u aliyyemizin Peygamber Efendimiz'den, ashab-ı kiramından zamanımızda kadar güzel ân-ı eylem zoran mensuplarımızın hmm. yıllarını bu eserin mevlesi Gümüşhanele hocamızın ruhuna, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek etmiş olan valilerin ve alimlerin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere tüm mescide gelinmiş olan siz kardeşlerimizin de ahireten intikal etmiş olan bütün yakınlarını ve sevdiklerinin ruhlarına hediye olması üzere, biz hayattaki Müslümanların da ben adım Mevlamız'a uygun ömür sürüp huzuruna sevgi-i razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması dileğiyle bir parça i i̇hra okuyalım. Ondan sonra başlıyorum. İhra-i Şerif okumuş olduğum hadis-i şerif enesikli malis radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olup namazda azalarımızı nasıl tutmamız gerektiğine dair teferruatı bize bildiriyor. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizim biz ümmetinin her şeyi ile ayrı ayrı mesul olmuştur. İşimizin temizliği ile, tırnağımızın tesilmesi ile efendim temizlenmemizle kalbimizin tatlı ile ahlakımızın düzeltilmesi ile namaz kılmamız ile, namaz kılmamızdaki incelikler ile ilgili bütün teferruatı hadis-i şeriflerinde buluruz. O mübarek hadis-i şerifleri olmayaydı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki emirleri Mevlamızın rızasına uygun bir tarzda yapmakta çok zorluk çekerdik. i̇ncil nereden binecektik? Elhamdülillah ki Allah-u Teala Hazretleri biz Ümmet-i Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i hiç bozulmadan köksü himaye ederek ihsan eyledik. Kur'an-ı Kerim bizim kitabımızdır. Resul-i Sünneti sünnet-i semiyesini de ona o Kur'an-ı Kerim'e açıklayıcı olarak sizlere tane eylidir. Elhamdülillah o hadis-i şeriflerimize çok şükür sahibiz bu. onlar sayesinde edep öğreniyoruz, erken öğreniyoruz, usul öğreniyoruz ve her işimizi daha güzel bir şekilde yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim bize yeter. Ben başka şey kanımam diyen bir insan çok haksızlık eder, çok zalimlik eder, çok gadiretmiş olur, çok yanlış iş yapmış olur, çok ters söz söylemiş olur. Peygamber Efendimiz size, ben arkamdan size iki şey bırakıyorum. Siz günlere tabi olduğunuz <gülüyor> zaman hiç atmazsınız. Hak yolunda devamlı gidersiniz buyurmuştur. Birisi Allah'ın kitabı, birisi benim sünnetim buyurmuştur. Onun için Hak yolda Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymak, Esselullah Efendimiz'in sünneti seniyyesini kabul etmekten geçer. Bu ikisinden teşekkür eder. Herhangi bir millet, bir topluluk, bir cemaat, ben hadis-i şeriflerden misaniyim gibi bir tavır satılırsa, hadis-i kısmen veya tamamen bir tarafına giderse o zaman o kimse doğru yolda değil. Çünkü çok hata ediyor demektir. Böyle hareket eden çok insanlar var. Bunların iddiasına göre ortada hiçbir sağlam hadis-i kalmıyor. Kimisi ravileri şey yapmış, İranlılar gibi. Raviler adil olmaktan çıkmışlardır. Peygamber Efendimiz'in ashabı adaletli kimseler değinlerdi. Çünkü Hz. Ali Efendimiz'le olan hadis-i çölükler de değil. Hadis-i çölükleri kimisi öyle çölükmüştü. Kimisi Libyalılar gibi, Kur'an bize yeter demişlerdir. Hadis içerikleri bir Kimisi farklı işlerdir. Kimisi suyda aralıksanlar gibi Efendim e, böyle bir e, bir çeşit yine hadis içeriklerin tamamını takip etmemek gibi bir tavır içinde bir durum. Kur'an-ı Kerim yarışmaları sergide biliyor her yerde. Kur'an-ı Kerim'e teşvikler oluyor. Kur'an-ı Kerim'in ayrılmaz bir parçası da hadis içerikleri. Allah Teala size Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl ama inceleyicilerini öğretiyor Efendimiz bize öğretmiş. Bakın burada da öyle diyor. Namaz kılacak bir insan nasıl kılacak? Yüzü raka te Namaz kılarken secdeden başını kaldırdığım zaman fele kemal yuk incedir. Aç köpeğin oturduğu tarzda dizlerini dikip de arka tarafın üzerine öyle oturma. Demek ki öyle oturanlar varmış öyle bir güzel. Oturuş tarzını bilemeyenler. Yani secdeden kalktıktan sonra ayaklarını dikip de hani köpek nasıl oturur malum şöyle arkasını yere yerleştirir, ön ayakları üzerinde bir durur ve bir oturur ya dizleri dikilmiş olur netice itibariyle arka dizleri. Havaya dikilmiş olur. O tarzda oturmayın. Nasıl oturalım deneyecek olursa arkasından izah ediyor, duyuruyor ki da' elyet eke, beyne kademe eke. Arka tarafını, arkanı, iki ayağının arasına koy. Vel zak, zahire kademe eke bil ade. Ve ayağının üst tarafını yere yapıştır, yere getir. O tarzda oturduğu, şimdi bizim namazda oturma şeklimizin nasıl olduğunu hadis yerinde tarif ediyor. Malum biz sol ayağımızın yüzünü toprağa döndürüp, sağ ayağımızın parmağını da kıddeye böyle sabit tutarak yine yüzünü toprağa dönüp olarak öyle tutarız. Bu tarzda oturmayı demek ki Efendimiz bize tavsiye eylemiş. <gülüyor> dışında bir başka şekiline bu töreninin tarzda oturmamayı tavsiye edilmiş. Bu hadis şerif bize namazdaki şekillerin, oruçtaki, hac hactaki ve diğer ibadetlerindeki şekillerin teferratının kaynağının hadis-i şerifler olduğunu gösteren bir nümunedir. Öbür hadis-i şerife geçelim. İsa ve Allahu aleyhissalatü aleyhi ve sallamın ruhu min al-beyli veseb rahsul mencedehul veskal tarafuh ma fekat dene muzem bihi ve insu kana ket zavfa tasalla ve yekerahu veskal tarafuh ve bir hadisi şerif okudum bu hadis-i şerifte geceliğin Müslümanın uykuda veya uykudan kalkınca yaptığı hareketin durumu ile ilgili buyuruyor <gülüyor> ki Peygamber Efendimiz اِذَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْرِمِ رُوحَهُ Teala Hazretleri mümin kuluna ruhunu geri verdiği zaman مِنَ <gülüyor> <gülüyor> gecede geceden bir bölümde gecenin bir parçasında Mümin kulunu Allah ruhunu geri verdiği zaman tesirdehur ve mizcedhur ve O ruhu geri gelir yani uykudan uyanan, uykusunun derinliklerinden uyanan kişi. Allah'a tesbih edersek Subhanallah mudur ya Subhanallah midir? Ya Rabbi sen her çeşit noktandan münezzehsin gibi. Vespit ifadesiyle ve meccedehu semihanın dedikleri kanit kim mecid kim yarabb diye. Vesstahuferahu sen benim suçlarımı günahlarımı affoma ihret eyle diye. Uykunun arasında böyle uyanınca böyle Allah'a tesbih çeker, hamd eder, istiğfar ederse gufurellahu ma taqadde menden Geçmiş günahları affolunur. ve indira, ve tevattaa. eğer bununla kalmaz da gecenin o uyandığı zaman kişi ayağa kalkarsa yatağında ve abdest alırsa ve salla ve namaz kılarsa namaz kıldıktan sonra da tezekeruhu ve tavteruhu ve daa'u Allah'u zikir ederse ona istigfarda bulunursa duada bulunursa فَكَدْ <gülüyor> بَلَمُنْهُ Dualarını Allah devletmek, dualarını, isteklerini ihsan eder. Bu gece namazıyla ilgili bir ifade oldu. Demek ki insan gece uyuyor. Bu uyuma ruhu gidiyor, nerelere gidiyorsa. Nerelere gidiyor, neler görüyor insan. Eğer kendisini terbiye bir kimse ise. Nice gerçekleri, hakikatleri görüyor rüyalarında. Ertesi gün olacak şey görüyor. Allah istifale ait veriyor, ruhu nerelere gidiyorsa, nerelerden neler öğreniyorsa ne gibi bilgiler geliyor insana, bazen rüyayı sadık dediğimiz, doğru çıkan rüyalarla neler öğreniyor insan? Gayb'e ait, nelere muhtavi oluyor? Demek ki ruhu diğerlere gidiyor, eğer ruhunu Allah kula iade ederse, ruhu bedene döner de yani uykudan uyanırsa o zaman demek ki ne yapacak? Ya Rabbi, sen ne büyüksün, sen her noktadan yüzev etsin, sen herkesin hamdelaitsin, sen yüzlerin büyüksün, yüzelerden büyücesin Ya gibi onu övücü, O'na olan sevgisini, bağlılığını, itaatını, kulluğunu bildirici cümleler kaydedip yani de allah Teala hazretlerine böyle hamd-i sena ederse ondan sonra Allah'tan günahlarının affını dilerse Allah'a feder. Böyle yapmaya çalışalım kendimizi. Geceleyin kalktığımız zaman, öldüren bir araya uyandık mı hemen başlayalım zikri teslihe allah Teala hazretlerini anmaya, yâd etmeye, hamdetmeye ki bu şeyi erelim. Eğer kalkıp da namaz kılarsa, ondan sonra Allah'a zikreder, dua ederse İstifare ederse onu kabul eder Allah diyor. Bu manoku uykudan sonra ne kılınan ne namaza teheccüd namazı derler. Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e buyurmuştur ki istifade içinde İsinlert Rahmanı vezin yemin ediyor ve tehdüt edip iyi namaz ederler. Asa yeb asekeram ise mahmuda. Ey Resulüm, sen gecelim bir bölümde kalk ve Allah-u Teala Hazretlerine teheccüb eyle Hamas'tır, zikri tesbih eyle diye. Hatta ilk nazil olan ayetler görevinden Ya izhühe'l-müzdemmin Su min leyle illa kalilen nusrahu e'l-kusmintu kalilen evzib aleyhü ve resminin Kur'an-ı Serkili ayetlerinde de daha vahiler ıfla suretinin başı geldikten sonra müddet sırf suretinin geldikten sonra üçüncü grup vahiydi gece değil ibadet etmeyi allah Teala Hazretleri Peygamberimize emretmişti. Gece ibadeti, gece ibadeti çok kıymetli bir ibadettir. <gülüyor> Kıymetini bildiren bir hadise şerifi size nakledeyim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki benim şu mescidimde yani Medine'deki mescitte bir kimse namaz kılarsa başka yerde kıldığı namazdan bin misli fazla olur sevabı. Bir rekat kılış gibi olur. Yalnız Kabe'nin olduğu, Beytullah'ın olduğu Mescid-i Haram müstesna. Çünkü orada insan namaz kılarsa 100.000 misli olursa bak. <gülüyor> Mekke'de kılınan namaz. Demek ki insan Mekke'de bir iki rekat namaz kılsa, şöyle ben bir hesap yaptım, 14 senelik namaza bedel oluyor. 5 rekat kılsa 70 yıllık bir ömre bedel. Yani 5 defa iki rekat kılacak. Çok kıymetli. Tabi orada ibadet de kıymetlidir. Hatalar, günahlar da öyle tat tat cezası giydir. Çünkü muhterem yerdir orası. Orası olağanüstü, hürmete sahip olmayacak yerdir. Mekke-i Allah'ın muhterem kıldığı, mukaddes kıldığı bir arazi. Peygamber Efendimiz bunu böyle söyledikten sonra duyuruyor ki, bunların hepsinden de hayırlısı kişinin geci değil kıldığı ikret etmemazıdır. Bunların hepsinden hayırlısı, Gecenin içinde kıldığı iki rekat namazıdır. Buradan anlayın gece namazının kalbi kıymetini. Allah sünnemizi gayret sahibi kullar eylesin. Dünyanın birazcık bir maddi menfaate dayalı bir çalışma oldu mu? Emin olun çok gayret sahip ediyoruz. Hatta bir bakkalda bir malın biraz daha ucuz olduğunu duysak, ekmek 10 kuruş daha ucuz satılıyor. Efendim olay oraya yürürüz. Yürüyoruz özelden. Alıncı yerde şu mal daha ucuz, bu mal daha ucuz diye uzaklardan gidip alıyoruz. Dünya menfaatinden bu kadar koşuyoruz da imanımız kavi ise ahiret menfaatine de böyle koşmamız lazım. Şu gece namazının tabiri kıymetini bilip ona göre Allah çalışma nasip eylesin. Çok kıymetli. Bak kılınan namazdan da kıymetli diyor Resulü'ne da. Çünkü her fakir bilemez ki oralara ama fakir için de Allah'ın sevgili kulu olmak için yol açıktır. Eksiklik yok. O da, o da Allah'ın sevgili kulu olabilir. Parası yok ama gönlü yok mu? Allah tesbih çektirdi. Efendim zikrettirdi. Böyle ibadetler yaptı. Gene onun da çok yüksek dereceleri çıkarttı. Onun için hiç bir şey benim imitsizlerdikmemesi lazım. Ben hasret edemedim. Ben efendim borçluyum. Benim iktidarım yok. Ama bak işte gecenin yarısı var ya. yani ne istiyorsun? Sonra cuma gecesi. Ne kadar kıymetli bir gecedir. Cuma her hafta bize gelen bir bayramdır. <Gülüyor> Parlak bir gecedir. Mevlet'in gazra, harukulu, nurlu bir gecesi, zündürcü de nurlu bir zündürcü. Yani o günlerin tadını i bilip Allah bize, onlardan istifade etmek gerekir. Bu dünya gelip geçecek işte, hepimiz öleceğiz, geçecek, hiç kalmayacağız. Şu, şu camideki insanların hepsi 50 sene soru alacak mı? 60 sene sorusun, gelirse yani geçecek. Hiç kimse değil, o da baki değil. Oraya ne kadar çok hayırlı amel işleyip giderse o kadar kendilerine. Gece ibadeti bu kadar kıymetli diyor Peygamber Efendimiz, bak burada da buyurmuş işte. İnsan gecenin uykusunu bölecek. Kim böler? Aşkı olan böler. Aşkı yoksa, şevki yoksa, o gecenin o uykusunu bölüp kalkamaz. İstese de kalkamaz. Yalnız ben tecrübeyle sabit bir hududu söyleyeyim ki, bir kimse gece ibadetine kalkmak istiyor ise, Akşam yatağına yatarken abdestli yatıp uyusun. Gece yin kalkmasın. Abdestli yatarsa gece yin kalkarsın. Çünkü gece ibadetine kaldırmamak için şeytan başka hadis-i şeriflerden öğrendiğinde göre kelim, gözüne, kulağına efendim çeşitli ağzalarına düğümler atarmış. Bu ne demek? Yani kişi gelin kalkmak <gülüyor> ister ama kendisine hakim olamaz. Çeşitli ağırlıklar olur üstünde demek. Onları yenmeyi düşün geliyor, abdestle yatın. Gece yatarken abdest alın, sadece abdest alın, dön, neyse namaz kılın. ondan sonra abdesti olarak uyum gün kalkarsın. Bir de duası vardır, Peygamber Efendimiz'in Efendim bize tavsiye ettiği, büyüklerimizin tavsiye ettiği dualar vardır ki, şöyle derler mesela, Allahümme ey tizmi fi ahabdus sa'ati uleyte ve ta'minni bi ahabdil a'mani nedeyte. Ya Rabbi, senin için en sevgili olan saatte beni kaldır. En sevgili, en sevgili saat, hangisi ise o saatte beni kaldırdı uykundan ve beni senin ilginde en makbul olan ibadetleri yapmaya muvaffak oldu. O ibadetleri yapmak tarafını geçirtti dualar vardı. Böyle insan dua eder, iltica ederse şık diye kalkar. Kendisi başına kalkar. Uyanır da kalkmak temiz temisi almış, kalmış bir şey. Uyanıyor. Nefsini yener de kalkarsa, kalkar, yenemezse, yoldanı bir taraftan öbür tarafa döndürür başını çeşer, çeşer, yine uyur ama kalkar. O hafifte böyle yapan insan kalkar. Allah-u Teala Hazretleri, ahiret gamını çeken, ahiretin sevabını kazanmak için, ahirette hesapla çekileceğini, orada temizle sevap lazım olacağını düşünen, ona göre çalışan, her işini Allah'ın rızasına uygun yapmaya gayret eden, çorlu insanların dinmesi dinlemesi daha kolaydır. İda ve aha aha bütün ev evcera ahel kayu. İn kanat ev evcide nöyem. El yansarır el yeterba. Sonra yevge o ilema bakiyim salatju. Ve yepy alisha. وَلَا يَشْتَقْبِلْهَا جَدِيلًا وَهِوَ مَا اَذَّالِكَ لَا يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَرْكَئَ اِلٰى مَا بَقِيَا مِنْ سَلَاتِهِ Bu hadis-i şerif namazın kılınması esnasında insanın abdestine mani bir durum olursa ne yapması gerektiğini anlatan bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اِذَا رَعْفَ اَحَدِكُمْ اِسْسَلَاتِ Namazda sizden birinizin burnu kanarsa. Burun kanaması uğrarsa sizden bilinir. Namaz abudu Allah'a azze ve ve. Bazı kimselerin burunları kayıp oluyor damarları. Bu sebepten ya sevgilide kanın fazla üşüdüğünde veya bir başka şeydeysen başlıyor burun kanaması. Aptesi e, bozuldu. Burun kanıyor. Ne yapıyor? Ev. Ya Ahu kayı oldu. Yahut içinden midesi kabardı. Kusmak geldi. Ve insanı kalsın. Eğer Ağız, ağız dolusuna yakın kadar bir miktar gelirse böyle içerden. Tabii ağız dolusundan fazlası namazı bozar, Hı. Bu bunun kanaması Hı. namazı bozar Evvece de nez yahut Erkek için onun e, Abdest Kusut abdest bozma huzurunda yaşlık gelirse Bir mani akıntı olursa Yıkasın fel yensarık fel yetevata, gitsin abdest alsın. Yani burnu kanarsa veya kusmuk gelirse yansın bu yıkasın, yıkar onu veyahut genelsiz özünde bir ıslaklık, bir atıntı oluverirse fel yensarık fel yetevata, gitsin bu durumlarda abdest alsın, sonra geri dönsün ve namazını tamamlasın. Reziyetliği aleyha o evvelki namazına etketsin o namazı. Bina etsin onun üzerine, inşa etsin, devam etsin namazına demek. Veya'yı yaşattin ha, başından başla Namazın bozuldu diye başından başlamasın. Ha buna namazda lahik derler böyle bir kimseye. namaza durdu, ondan sonra e, cemaatte e, böyle bir şey oldu gitti, abdest aldı geldi, o kimseye lahik derler. Burada tabi cemaat sözü de yok. Kendisi namaza dursa, böyle bir durum olsa Kendisi kaldığı yerden devam etsildiği tek başına olma durumunda söylüyor. Şimdi bir insan, bir iki dakika çıkıldı başına, bu haller geldi, hiç konuşmayacak. <gülüyor> konuşmayacak. Yer yetekellerini, hatta yerce evlenme <gülüyor> olması gerekirse, namazından geri kalanı kılmak için gelinceye kadar konuşmayacak. Namazı bozacak bir şey yapmayacak, ayıracak. Bunu tanıdık. Veyahut kutluk geldi içinden. Gitsin yıkasın. Temaz'ın <gülüyor> özründen bir şey çıkıverdi, bir atıntı verdi, elinde olmadan. Gitsin, abdestini hemen alsın hiç başka bir şeyle meşgul olmadan. Gelsin namazının geriye kalan rekatlerini tamamlasın. Eğer imama uyumuş durumdaysa, o abdest alıp gelinceye kadar geçen şeyi arada tamamlasın, imama uymaya devam etsin. Eğer arada o kalanları tamamlayayım derken, imama yetişememe durumu olursa İmam'a aynen uyusun, onunla otursun, kalsın, yapsın, selam verdikten sonra tamamlasın. Böyle bir kutusun, böyle bir kutusun hatırınıza kalsın. Bu da bir namazın kılınması ile ilgili bilgidir. اِذَا özülük فَأَذْلُكْ ve وَاَذْكِ فَقَاكَ wa khammin inna ta la taqti misba hakka ta inna shuhaba la yaqtabada wa la yahullu li ka'an kana yukhufu mudatan wa inna وَلَا تَأْكُلْ فِي شِمَالِكَ وَلَا تَشْرَبْ فِي شِمَالِكَ وَلَا تَمْشِفِي نَعْلٍ وَاهِدَتٍ وَلَا تَشْرَبْ مِنْ سَمَّهُ وَلَا تَحْرَبُ فِي اِدَّارِ فِي مُطِبَنْ Bu hadis-i İnsanın yatacağı zaman alması gereken tedbirlerle ilgili tavsiyelerdir. Şeytan ben efendimiz diyor, bizi araştır. Uyuduğum zaman da her zaman bağdaşı, kapalı kapat. Harun eskiden kapılar şeyler böyle şimdi gibi kirli vesaire veya kuru bir şeyin içinde. Arkadan kapılar dayaklanırdı köylerde. Yani arkasından bir şey dayanırdı. Veyahut bir şey yapılırdı. Kapını kapat. Çünkü sen uyuyacaksın uyanık olduğun zaman gibi değil. Kapını kapat. <gülüyor> Sonra ve ev ki sakake su tulumları olurdu Arabistan'da. Ağzı açık olsa içine böcek düşer, başka şeyler düşer. Ağzını bağla. Sırımla <gülüyor> şeyler. Ağzını kapat. diyor Peygamber <gülüyor> Efendimiz. Efendimiz ve hamdil inâke yemek kabı veya içecek, inecek, içecek başka kapların üstünü ör <gülüyor> ve et-i ve kandilini söndür. Yani kandili yanık bırakma. Kapları açık bırakma. Su kabını, ağzını açık bırakma. Kapını açık veya arkadan kilitlenmemiş bir durumda bırakma. Kapını kapat. Efendim bu tedbirleri al yeter sözü ediniz. Şeytan <gülüyor> Çünkü şeytan kapalı kapıyı açmaz, açamaz. Veley Ağzı bağlanmış bir kulubun ağzını açamaz. <gülüyor> <gülüyor> Veley Kabın üstüne örtülmüş bir örtüyü kaldıramaz. Ve diye mekaplanmış olan faasıpçı pir, yaşatılmış olan fare Ev ahalisine evini yakar. Eskiden malum kandiller yağla yanardı. O yağda farenin iştahısını çeker. Oradan o yağı yağlayacağım, şey yapacağım falan dersem devirir kandili. Feneri devirir. Koca ev veya çadır o zamana göre neyse çatır çatır yanar. Bunlara karşı tedbir olarak Peygamber Efendimiz böyle bu şekilde al diyor. Şeytan kapalı şeyleri, açamaz kapıları açamaz, büyürlerli kaplarının içini açamaz, büyümü <Sessizliğe> <Düğünü> açamaz, <gülüyor> kapıların içine giremez. Demek ki manevi olarak böyle yapmak lazım ki şeytan bir zarar vermesin, içine böcek girmesin, daha başka şeyler girmesin ve fare de efendim hani böyle devirmek sürecinde falan çıkartabilir diye bu tavsiyelerde bulunuyor. Biz de gece yatarken şöyle bir etrafı dolaşsak iyi olur kapıya baksak, efendim, pencerelere baksak, tabanın durumuna filan baksak, gayet uygun olur. Bu hadis seride uygun. Zamanın şartlarına uygun olarak. Ve la teftir dişimalike, sol elinde yeme. Peygamber Efendimiz bizi sağ elimizi kullanmayı emretmiştir. Sağın şerefi vardır. Sağ, sol elinde yeme. Ve la bir dişimalike, sol elinde konuşma. Şimdi bizim usulümüz, törenimiz adetimiz sağdan, sağ elde yemektir, sağdan başlamaktır. Bir kapının önüne geldiği zaman sağdaki insan önce duyurur, kapıdan içeriye girer. yemeği sağ elimizle yeriz, sağ elimizle içeriz. Efendim, ayakkabımızı sağ ayağımızla atar, başlar ki Camiye girerken sağ ayağımıza atarız, <gülüyor> çıkarken sol ayağımıza atarız, iyi bir yerden çıkıyoruz diye. Yüz numaraya girerken sol ayakla girilir, çıkarken sağ ayakla çıkılır. Yani sağın solun bir dikkati var, önemi var. Sonra bir insanın mesela ikram ettim ikramı devam ettirdiysen onun sağındakine devam edersin. Böyle bir sağın şerefi vardır İslam'da. Peygamber Efendimiz böyle şey yapıyor. Avrupalılarda solu severler. Hmm. da hmm. hep solu severler. Hmm. Sol eline çatalı alır, sağ eline bıçağı alır, keser, sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle her şeyini yapar. Hiç sol elimizde yapmayız. Hangisine uyacağız? Biz düşmanız. İslam'a uyacağız. Allah'ın emrine neyse, Resulullah'ın adabı, töresi neyse o da uygulamışız. E hem ayıplarlar. Yahu ayıplama insanların bir duygusudur. Resulullah'ın sünnetine uyduğu zaman sevap kazanacaksın. Allah'ın ızafına uygun olacaksın. Biz Bizim kendi özel şahsiyetimiz var. Biz Müslümanız. Kümle alem bizi, bizi takvid etsin. Biz niye başkasını takvid edeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Müslüman başkasını takvid etmez. Takvidçilik aşağı bir mertebedir. Taklit edilmek bir şeydir. Biz taklit edilebiliriz. Yani herkes bize uyuyabilir, bizim gibi hareket edebilir ama biz taklit etmeyiz. Sol elleri biz küflü işlerde kullanırız. Yani nispeten şey olmayan işlerde kullanırız. Sağ eli şerefli işlerde kullanırız. Onun için yeme içme sağ elle olacak. Peygamber Efendimiz bunu ısrarla söylemiştir. Hatta bir yemekte birlikte soğ eliyle yemek yiyormuş. Sağ elinde ye diye emir buyurdu herhalde yiyemiyorum demiş o da kibirinden veya şeyden demek <gülüyor> solak bile olsam Resulullah sağ eline yedilir temiz <gülüyor> sammâ elgitayı böyle giymeden omzuna almak suretiyle de yürünerek şey yapmak iyi geçen doğru düzgün usulüne uygun olarak diye bu tavsiyelerde bulunmuş muhatabı İzâ rakibel abdüddâbete Neler niyetleri istmallağı, reddi ve hoş keştar. Kişi bineye bindiği zaman, esirin niye binerdi? Ya deveye binerdi, ya ata binerdi, ya merkeze binir, hayvana binerdi, katraba binerdi neyse. Kişi böyle bir merkebe bindiği zaman ne yapacak? Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Bismillahi mirdirah ve mirdirah ee, ''Sübhani'nin dediği saktar aleyna hâza ve mâ sünnâ lehû muklinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemmuntalibûn'' ayeti okumak sayfı Efendim böyle dua ederek Allah'ın adını alarak öle bilmesi lazım. Böyle yapmadı. İzâ Rasûl-el-Abd-i Zâbd-i Dedik zâbd i şeytan? Zâbd-i Zâbd-i Zâbd-i Zâbd-i Yemekte de besmele çekilmese, şeytan ortak olur. Arkaya şeytan diler. Sen onun farkında değilsin ama artık şeytan senin yoldaşın oldu. Peşinde, yanında. Vekâle tegâlle Öndeki adama der ki, hadi şartı söyle. Şartı söyle. O da başka çırkiler, şarkılar, filan neler söylemez. Şeytan arkadan söylüyor, farkında değil o. Söyler yolda. Tabii o şarkılarda neden bahseder? Kadından bahseder. İçkiden bahseler, zevkten, sefadan, elemkiden bahseler, hiç hiç ahirete yaran şeyler yoktur. Öyle derdi. وَاِنْشَانَ لَا yoktur <gülüyor> الْقِنَاءَ Eğer şarkı-türkü söylemeyi iyi beceremiyorsa, çekecilerdiyse kişi, bu sefer ona der ki قَالَ لَهُ Hayal kur. Temenni et bu seferde. Neyi temenni edeceğiz? Efendim zensi, sefalı suyları, kadınları bunlara bunlara sahip edecek. Öyle şeyler temenni edecek. Bu sefer de ölüm fikirler sokar kafasına. Ondan sonra ne olur? Felaryazabir ki emniyetin, hatta yenzile. o hayvandan ininceye kadar öyle kötü hayaller, kuluk kulun, yamanını başını geçirir. Sinahlara basar gider. Şey, Şeytan böyle aldatır insanı. Bir üsünle aldatamazsa, başka bir üsünle aldatır. Şarkı söz tutturamazsa, hayal kılırır. Mühim olan, Allah'ın <gülüyor> izniyle uygun olmayan bir durumda var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> namaz kılacak bir insan, şeytan gelir, tamam namaz Şimdi abdest mi alacaksın? Ayakkabıların bağlarını çözeceksin, pantolonun ütülü, Namazı kıldım mı pantolonun ütüsü bozulacak, efendim bu eğri boyunu gibi olacak pantolonun. Gerçi namazı kılma der. Demez mi? Çoğumuza demiştir. Efendim e, abdest almak zor gelir, namaz kılmak zor gelir, şimdi herkes görmek ayıp diyecek falan. Eğer derse kişi yok bu Allah'ın emri. Ben bu namazı kılacağım, isterse bozulsun ütüsü. Zaten biraz bolca oluyor o, olsa pantolonumuz, ütü bozulması da olmaz ama Avrupalıların namaz meselesi olmadığı için kağıt gibi bir üsül üsü usulü çıkartmışlar. Birçok kimse Hı. o yüzden namaz kılmıyor. Ben bu namazı kılacağım deyince canım kılarsın ama biraz sonra kıl, hadi. Bak şimdi bin şubası dayan evde kılarsın der mesela. Evde pantolonu çıkartacak, kıyamayı değil de. Uluslar şimdi oturur. Tam Zincirli caminin dibinde bir şey bekler, dolmuşları bekler, ezan okunur. Hadi canım daha vakit var, şey yaparsın, evde kılarsın sürenden. Eve gidinceye kadar da vakit geçer, tuuuu, o <gülüyor> bu konuda yasın namazını vakti giriverdi. Keşke kılsaydım Zincirli'de. Niye kılmadın? Şeytan tehlil ettirdi sana. Evde kılarsın dedi, sen orada hemen kılacaksın. Şeytanın bir işi yaptırmamak için, ikinci işi yaptırmamayı sağlayamazsa, tehir ettirsin. <gülüyor> tehir etmediyse, yok, ben bunu namaz burda kalacağım filan dedim. O zaman da dedi çabuk kıl, hadi, çabuk kıl, hadi, çabuk kıl. Sen zincirli camiye bir namaz kılarsın ama ne büyük belli, belirledi, ne şey yusuf edindi, ne şeyi belli. efendim, televizyondaki filan yapar olmaya bileceğim <gülüyor> diye aslında orada namaz namaz olmaz. Şeytanın bir işi de böyle acil etirmekti. Evet. ''Yok acele kılmayacağım ben, Allah'ın emri bana böyle bunu usulüyle kılmazsın kılın diye usulüyle, Allah'ı ekler dersin, güzelce namazı kılıyorsun.'' ''Aferin ya, sende namaz kılıyorsun.'' Şöyle herkesin bir bir yerde namaz kıldı, herkes seni görsün filan der. Bu seferin de gözlerce bir şey yok. Herkes görsün seni şu namaz kılışını. İbret-i alem olsun. Adamın birisi böyle usulüyle namaz kılıyormuş, malum meşgul bir şey. Fıkra birisi demiş ki uzaktan yahu şu adam ne kadar güzel namaz kılıyor demiş arkadaşına bak şu tadili erken ile şu gözlerini şöyle yarı kapalı kendinden geçmiş vaziyette namazını güzel güzelliğine bak demiş adam namazı kırmış Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi O demiş hem de oruçluyum demiş <gülüyor> yani bir namazı söz dedi ki içinde hoşuna gider yani başkası tarafından döneminde Şeytan başka bir şey yapamazsa, böyle bir şey yaptırsın, öyle zararlıdır. Hmm. Alkı bir gösteriş, yani rüya, rüya o da bir günah. E peki ben da gösterişe de uymam dedim insan ne yapar o zaman, nasıl azaltmaya çalışır? Bu sefer de der ki tamam kardeşim, hakikaten gösteriş de iyi bir şey değildir. Sen en iyisi gel şu namazlarını evin gizli köşesinde kıl, iş camiye falan gitme gösteriş olmasın. Sessiz sedası burada uzunca uzunca kılardım Şimdi milletine cemaatten alıkoyuyor seni, hayır, ben cemaat yakalayacağım bu namazı dersin, kalkarsın gidersin, orada usulüyle kılarsın. Hasıla bu hadis-i şerifte de görüldüğü gibi, şu benim anlattıklarımdan da anlaşıldığı gibi, şeytan insanı yakasını bırakmaz. oyundan <gülüyor> oyuna geçersin, usta bir 52 kilo güreşçisi gibidir. Bu oyunu tutmasa bu oyuna, bu oyunu tutmasa öteki oyuna, öteki oyunu tutmasa öteki oyuna pire gibi sıçrayıp senin sırtını yere getirmene kadar uğraşın. Senin sırtını yere getirdin mi yani Allah'a asi ettin mi Allah'ın rezaatına aykırı durması değil mi? Çekilin kenara. اِذْ قَالَلِ الْاِنْسَانِ قِرْ فَلَمَّا كَثَلَ تَعْلَ اُنِّي بَرِي اِنِّكَ اِنِّي اَتَّابُ اللّٰهَ Böyle deniyor mu ayet gelmeden? İnsanoğluna ki kâfir ol, kübret bak birisi dün akşam anlattılar, sürtükleri Söz açıyor. Erdoğan da sürtükleri açmış Ramazan'da gidiyor. Niyetim ben bütün sürtükleri söndür demiş. Niye demiş? Ya Ramazan. Ne olmuş Ramazansa demiş? Kardeşim herkes oruç tut Muslim, Müslüman. Müslümanların oruç tutma zaman. Ben kafirim demiş, Müslüman değilim demiş. Evet. Ya aferin demiş, ben Müslüman değilim ki de. Nicesin insanları. Bir tanesini de okudum bir gazetede, söz gazete edersin yazar. Diyor ki, kardeşim diyor ben Allah'tan korkmuyorum diyor yazmış bir yerin. Okuydu mektubu mektubuna cevap. Kardeşim diyor ben Allah'tan korkmuyorum diyor. Hatta yaptığım cinahlardan dolayı cehenneme gireceğinden de korkmuyorum. Yanmaktan da korkmuyorum diyor. Sen niye bana yazdığın mektuba imkan koymamışsın diyor. O benden korkuyorsun diyor. Ben Allah'tan korkmuyorum diyor, cehennemden korkmuyorum. Sen niye benden korkuyorsun diyor. Ne tür etkin insanlar var? Hı. Neyse, Allah işte bu durumlara getirmez insanı. Hı. Şeytan Hı. der ki, insalet insaniktir. Kafir ol, küfret, küfrden nimet de bulun. Allah'a asi ol der. Sonra kul asi olur, şeytana uyar. Şeytan o zaman ne der biliyor musunuz bu ayet genelde bildiriyor. Helam ma kefere kıyamını metedim bilince kâfir olunca Allah'a asi olunca tale inni beru minke şeytan o adamın karşı geçerdi der ki ben senden uzakım ben senden beriyim benim seninle alakam ilgim yok inni ehafullah rabbel alemin ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Bak aldattı da tamam beraber şeyi yapalım diyebildiğini. Yerin orada yolda seni insanı. alçak türlü. Bununla şey yapamadım açlığım terk ediyor vallahi şeytan sizi düşmanlığa görsün, biz de onu düşman vermeyiz. Hmm. Onun hakiki çehresini, ki gözümüzden perde kalsa da bir görse, ödümüz patla. Bu korkunç, öyle korkunç bir meclumdur yani. Ama yanımızda gezer farkında varmayız. Bizimle konuşup bize ilham eder, kötüdükleri ve seferleri farkına varmayız. Çok kere de dinleriz sözünü. Allah, Allah şeytana uydurmasın cümleleri. Bak, her bir istifade ediyor. yani, Biniye bildiğimiz zaman bile <gülüyor> arka tarafa geçiyor oturuyor. Baş göğüs kısmına ses veriliyor. İza <gülüyor> rakibe hadi kimiddet sette hem yah minha ala melaz biha. El ala melal kişisi gibi Ve inna taala Bu hadis-i de İnsanların canlı bir binmeye bindiklerinde zaman ona nasıl davranmaları gerektiğini anlatan bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki efendimiz: "İza rakibe hadi şimdi cevap Sizden biriniz bir bineğe bindiği zaman ister deve olsun, ister at olsun, ister eşek olsun, ister katır olsun, neyse bir canlı, şeye bindiniz usulüne göre." Ortasında da şöyle diyorlardı. Efendim, inek şeyi böyle yak tellen şeylere bilmiyorlardı. Gördük, biliyorduk. Yani. Hayır, yani. yani. de gördük desin, belli gördük. Hayvanı at sırayla sürüyorlar yani. Ötürsün, götürürler yani. Gizlice koşturuyorlar bayağı. Neyse, dışarıya bindi böyle. ha <gülüyor> yani o hayvanı taşısın, götürsün, sevpetsin. Onun şeyine göre arzısına uygun bir tarzda Yani bastır bastır <gülüyor> o. Ertesini. Zorlayarak götürmesin. Keyfine uygun getirsin. Neden? Onun da canı var. Ona ruh getsin yani binayemetle. Onun keyfine uygun bir tarz da sürsün. Onu tek böyle zorlamasın. Seyilin Allah'a ta'ala yahminu alel kavim ve zâib. Çünkü allah Teala Hazretleri kulları bazen kuvvetli hayvana bindirir, bazen veif hayvana bindirir. Hepsi eşit olmaz ki. Yani onun da <gülüyor> vardır. Onun da hakkı vardır. Peygamber Efendimiz'in zamanında Malum bir bedeli, çok haşin muamele etmiş belediine, çok sert muamele etmiş. Ondan sonra yıpratmış ağır işlerde kullanmış. O da ondan sonra da kesmeye kalkmış. Çok iyi anlıyoruz diye. Kesme şeyinden durumundan kurtulmuş. Resulullah Efendimiz'in yanına kaçmış diye. Gelmış oraya vır, vır, Artık nasıl bir şey yapıyor diye. Peygamber Efendiye Resulullah Efendimiz dönmüş, dönmüş sayın demiş ki sen buna çok sert muamele ediyorsun. Şikayet ediyor diye. Parasını vermiş, satın almış. Vermiş yani bizim dinimizde hayvanlara şefkat ve merhamet bir parçasıdır. Bizim sevgi ve şefkatimizin bir parçasıdır. Biz değil insanlara merhamet etmek, hayvanlara bile acırız. Hayvanlara bile şefkat ederiz, merhamet ederiz. Kırık kanatlı kuşların kanadını sararız, kendilerine batarız, uyuz hayvanları tedavi ederiz. Hatta büyüklerimizin manevi terbiyesi esnasında Menka Dedeni de okumuşsunuzdur, vazifelendiriliyorlar. Hadi bakalım insanlara hizmet et, hizmet ediyor, ediyor senelerce. Hadi bakalım hayvanlara hizmet et. Kuşlara, köpeklere, kedilere, hasta, mahnukata hizmet ediyor senelerce. Merhamet. İstanbul'da bir hoş amca ile tanıştık, Beyaz sakallı. Bizi görmüyoruz amca. Çok tatlı bir amca. Bizi gördü, yakaladı, biz onunla konuştuk, öbürümle konuştuk, ben onu söyledim işte bize yakınlık gösterdi. Diyor ki Estağfurullah, estağfurullah diyorum, içimden bir ses bana diyor ki diyor, Estağfurullah, ey desene yahu. İçinden ses geliyor. Ondan sonra, şöyle diyor, böyle diyor, güzel hallerini anlatıyor da, manevi, temalat alameti olan güzel şeyler diyormuş. Bu güzel şeyler diyor, bir gün diyor, horoz diyor, Bahçede diyor, horoz var, baktı böyle gıt gıt gıt gıt gıt yapıyor böyle. Tavukları çağırıyor, yediriyor ya hani horoz. O öyle yapınca hoşuma gitti diyor, ben de gıt gıt gıt gıt yedim diyor. <gülüyor> Hemen kesildi diyor o manevi, cekli şeyler. Anladım ki diyor, hayvanla alay etmeye bile gelmiyor diyor. Şu aradan şöyle üstüme çektim mi diyor. Neler gördüm, o renkleri, o şekilleri tarif edemem size diyor. Tarif ediyor biraz, anlıyorum da. Yani hoş bir insan. Dedim gözüne ne oldu? Hiç sorma dedi. Çok revadır bana dedi. Çok revadır bana dedi bu gözünün çıkması dedi. Bir hastalıktan olmuş da ama çok memnun halinde. Allah bana diyor bununla diyor ders veriyor diyor. Bak gözüne kadar sınırsın. Günah işlersen öteki gözünü de alırım. Ha diyor diyor. Çok uygun diyor benim gözünün çıkması diyor. Bu ne duygu bu? Takdire rıza. Takdire rıza var şahısa. Çok güzel şeyler anlattı da hafızamda yer etmiş. Oh horozla alay ettim diye maneviyatını kesildi diyor yani. O kadar incedir bizim dilimiz. Biz insanları kırar geçiririz. Allah'ın veli kullarına dil uzatırız. Çatarız. Aleyhinde konuşuruz. Neden? Bizim hocamız onun hocasından farklıdır da. Aleyhinde konuşuruz dururuz. Yani o da Allah'ın kulu. Bak horozla bile alay ettirtmiyor Sevgili kuluna alay ettirtmiyor. Alay edersin merkezini dikirttiriyor. Kalpten mi korkuyor? Korol'un kalbi öldüğüm galiba bir adam. E şimdi böyle diyen insan bir daha başka mahvukatla bir şey yapar mı? Yapmaz. Mahvukatla açıp yokat gösterir. Şimdi diyor bir sineği öldürmen korkuyorum diyor. Gerçi alım sonunda sineği öldürmen korkuyorum diyor. Bir arkadaş da geldi bana diyor ki hocam diyor bu ayar asılları bu kız diye basıldığı zaman sinekleri öldüren şeyler. Bunlar diyor hayvanlara çok acı veriyor. Sahte ve sinifleniyorlar diyor. Bak sineğin tekmelenmesinden, sırt üstü yatıp, merhameti galeyane diyelim. Sizler düşünsünüz. Şey. Müşmanlar böyle birisi. Eğer biz gaddar olsaydık, eğer biz Müslümanlar gaddar olsaydık, alemi kana boğardık. Kana boğardık. İslam düşmanları gaddardır. Onlar kana boğuyorlar alemi. Biz merhametliyiz de sabrediyorlar. Görmüyor musunuz şu Hindistan'daki şeyi? Tavuk keser gibi insanları kesiyorlar, ya canı var. Hangi dinden olursa olsun, hep merhamet etmişiz. Nasıl kesiyorlar? Polis kuvvetleri gidiyor da, gene 48 kişi öldü, gene bilmem kaç kişi öldü diye haberler çıkıyor derse. Şu Afrika'da yapılanlar, şu Afrika'da olanlar, o Güney Afrika, artık dillere destan oldu zilli. Müslümanlar merhamet ediyor. Allah'ın her mahlukuna karşı. Bizim dedelerimiz, Tabak kıran, hizmetçinin kırdığı tabakları ödetmek üzere vakıf kurmuş. Neden? Hizmetçiyi dövmesini sahibi diye. Tabağı niye kırdın diye onu tazmin edince vakıf kurmuş. Kim hangi hizmetçi tabak kırarsa şu benim vakfımdan parası ödensin diye. Kanadı kırıp uçamayan zetmen kuşlara bakmak için vakıf kurmuş. Allah'ın Allah ne var. Biz aramızda nasıl hayle, böyle bir tür kababıya ve tevredilmiş, ve teferrijat bir rijat, nisâu bin nisâ, ammahumullahu bi akubetin indihir. Tabi den Allah. Bu hadis işleri de Allah'ın kötü durumda olan kavimlere umumi bir ceza bela azap gönderdiğine dairdir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اِذَا rakiben النَّاسُنْ حَيْرَ İnsanlar hayvanlara bindikleri zaman ama nasıl binmek? Hadis'in öbür tarafına kıyasla anlıyoruz ki övünerek binmek. Yani şöyle ata bindiği zaman bir çalımla, bir kurumla biniyor ata. Herkese tepeden bakıyor. Azametle, kibirle, ucub ile, kendi beğenmiş olarak bakıyor. Belleri ise bu kaba kumaşa ve, ve kıftı denilen ince keten kumaşel giydikleri zaman. Yani ince pahalı demek. O devirde tabii gün kolaç herkesin koyunu var, kırkı eğiliyorlar, eğiriyorlar, günden elbise yapıyorlar. En basit elbise o devirde yün. Ötekiler ince ipek veya ince keten böyle kıftı denilen kumaşlar bu sürdükden yapılan onlar kıymetli kumaş. Giydiği zaman tiril tirili vücut rahatlıyor. O da o da ömürle alâmeti. Pahalı kumaşı giyiyor, laha laha teriyor. üstüne biliyor ve tevezli şama. Bu kelimenin izahında ey teveccühiha diyor. Yani şama yöneldiği zaman şam demek kuzeyi demek. Arap Yarımadası'nın, yani Durak olsun, Zidnan olsun, Suriye olsun, Şam tarafıdır. Mıntıka'dır yani, bizim şehir dediğimiz o Dumaşık'tır orası, öteki mıntıka Şam'dır. <gülüyor> Şam'a yöneldiği zaman, herhalde bundan bırak, insanlar keyifli, güzel, sefalı yerlere yerleşmeye teveccüh ettiği zaman. Bu tarafta hayır, bereket var, teyiz var. Mübarek topraklar, meshedir, Medine'dir Hicaz'dir ama bırakıyor sevgi sefalı bağlı bahçeli yerleri yöne yöneliyor manasına gelebilir. Bir de bu şu manası gelebilir ki sol soldan tutturuyor işleri. Şam sol manasına da gelir. Şam e, solu böyle e, solu tutturulsa yani her şeyi soldan yapmak, tersken yapmak, gayri İslami hesapları göre yapmak manasına gelebilir bu kelimeler. <Gülüyor> bu da bir kötü durum. Beklefer ricalı bir rical. Adamlar adamlarla tatmin olurlarsa ve nisa'u bin kadınlar kadınlarla kadınlarla tatmin olurlarsa o zaman amnehumullahu bi'ukubetim min iddidi kendi tarafından kullarına bir azap gönderir. Umur bir azap. Hepsi bir cezalardır. Misal Lut kavmi. Lut kavmi Kötü huylar edinmiş bir kavimdi. Sodom, Gomorra şehirleri gibi böyle tarihte kötülükleriyle şöhret bulmuş bir şeydi. Allah-u o kavmi yerin dibine batırdı. Yerin dibine batırdı, topluca mahvetti. Malum, adamın adamla ittifa etmesi bir kötü huyudur. <gülüyor> bir kötü cinsi ilişkidir ki ona Lutilik derler. Avrupa'da, geçen de gün okudum, Erkeğin erkekle nikahını kıymış, İngiltere'de bir papaz. <gülüyor> Bak sen bir Allah'tan korkmaz mısın? Allah Allah. Erkeğin erkekle. Yine okudum geçenlerde, kadının kadınla nikahını kıymış, olur mu böyle şunu? Şey? Ondan sapıkça sapık yeryanlar, sapık cinsi yeryanlar... Allahu Teala hazretleri erkek yaratmış, kadın yaratmış. Erkek ve kadını İnsan nesli küresin, insan tatlı tatlı ve hayatın semeresi olan güzel evlatlar sahibi olsun, sorunlar sahibi olsun diye güzel bir adet olarak yaratmış. Ne güzel. Tümhanüllezî kalakan ezvâcik küllüha. Böyle çift çift eş eş yaratan Allah'a, hangi senalar olsun. Şahanı her türlü noktadan bilezir. Ne güzel. Ne güzel şu evlilik dediğimiz müessese. Bir yuva kuruluyor tatlı sıcak, evlatlar oluyor. Onlara bakıyorsun, şefkat bir şey yapıyorsun, o evlatlar büyüyor, onların mürüvvetlerini görüyorsun, ne hoş bir şey, bu güzel yolu var. Bir de bunun gayrimeşru yolu var, Nikahsız aynı hayatı yaşama sonuçlar, bu kötü. Çünkü bu iyi, bunda evlat belli, yol belli, usul belli, sonra erkeğin kadına karşı vazifeleri dönünce kadının erkeğe karşı vazifeleri dönünce bu, burada hainlik var. O gün, o anda işini görüyor. Ondan sonra o kadın ne yaparsa yapsın. Olmaz. Öyle gaddarlık yok. Öyle zeyf tereslik yok. Al bakalım bir kadının mesuliyetini omuzuna. Bir zayıf kimseyi bir himaye et bakalım bir yuvada. Bak, erkeklik o, mertlik o. Bu kötü. Böyle olursa günah. Buna günah derler. Bunun cezası çok. Bir de bunun daha kötüsü var. Sapıklığın da sapıklığı. Kadının kadına, erkeğin erkekle. Yani şu bizim... Hani hayatın bir görünen tarafı var. Bir de herkesin herkesten sakladığı gizli özel hayatı var ya bu özel hayat bu özel hayatlar mahveder insanları. Bu özel hayatlar insanları manevi bakımdan mahvediyor. Allahu Teala Hazretleri huzurundan kovduruyor, Çok cezalara uğrattırıyor. Onun için bunun yolu nedir? Allah'ın gösterdiği emrettiği şekilde. Neyden oh. Ne kadar asil bir yol. Onun düşündükleri yollar kötü yollardır. Eğer böyle yaparlarsa insanlar diye bu hadis-i şerifte bunu da zikretti. O zaman Allah büyük bir bela getirir. <gülüyor> Biliyorsunuz Pompei diye bir şehir var İtalya'da. O şey, Vezir Yanardağ'ın dilindeymiş tarihte. Bir patlamış, <gülüyor> şehrin bütününü bir anda öpmüş küller. Bütün şekli, hepsi hani karyalı ya kızgın küllerin altında birden kalı vermişler, donmuş kalbi eti, yanmamışlardı. Kızgın küller örtü vermiş. Pompeyinci üstünü kızgın küller birden örtü vermiş. Kül <gülüyor> eşelidir mi çıkıyor? Gayet kolay. Şimdi süpürgelerle şeylerle eşelip çıkartıyorlar. Kimisinin elinde terazi, kimisi parayı çıkartmaya hazırlanmış, kimisi çarşıda, kimisi pazarda. Bütün insanların hayatı olduğu gibi, hani dondurulmuş gibi, olduğu gibi çıkıyor meydana. Ne rezil sahneler varmış. Allah azabı tepelerini indiriverdi. Yani. Hala diyorlar o muntikalarda çok kötü huylar var diyor. Çok kötü huylar var diyorlar. Allah insanı cidden imandan mahrum etti. Evet. Afiret mahrum etti. Şu bizim memleketimiz kadar asil memleket yoktur yani. Bu insanların bu özel hayatlarını kurcalarsan, o medeni dediğimiz adamların vahşilerden vahşi olacağını atalet İslam'da zerafet İslam'da herkesin hukukuna riayet İslam'da erkeği korumak İslam'da, kadını korumak İslam'da, çocuğu korumak İslam'da hepsine hakkını vermek İslam'da İslam'ın dışında hayat hayat kattıran gibi, zihir gibi kötü İsveç'ten adam gelmiş bizim memleketimizde emniyet genel müdürü diyor ki Bizim memleketimiz ileri bir memlekettir, İsveç için. Biz sosyal sosyal güvenliği bütün halkımıza teşvik etmişiz. Hiç kimse açlıktan ölmüyor, herkese maat bağlıyoruz. İşi varsa çalışarak kazanıyor, işi yoksa para veriyoruz. Herkesin hayatı garantili, bakım, tıbbi şeyler, hepsi güzel. Fakat bu kadar maddi refaha rağmen dünyanın en kötü huylarından müstela millet istiyor. Afyon kestik bizde, cinsi, cinayetler bizde, daha başka kötülükler bizde, daha başka kötülükler bizde. Bunlar da dünyada birinciyiz. İstatistikleri i̇şte göre diyor İsveç Emniyet Müdürü. Bunları nasıl halledeceğiz diye sizden fikir almaya geldik diyor. Bizim Türkiye'ye geldik. Bizim profesörlerden birisi de arabasına binmiş, Almanya'ya gitmiş. Danimarka'ya geçmiş, İsveç'e geçmiş. İnsanlar diyor çıplak geziyor diyor. Deniz kenarlarında diyor. Her şey alemi diyor. Eğer diyor o ahlak bizim memlekete gelirse mahvolduk diyor. <Gülüyor> Profesörün ödü patlamış yani o hali görmüş olalarda da Biz daha böyle camaçanlı bir, camakende yaşayan bir nadide bitki gibiyiz bu dünyada. Dünyanın baktığından çok kötülükler var. O kötülükler buraya geldi mi yandı. Bunların çaresi nedir Bunların çaresiz İslam'dır. Eğer İslamla uğraşılırsa, eğer İslam sat dışı tutulursa, eğer İslam öğretilmezse, o huylar geldiği zaman ne erkeği gelip anlayı tutabilirsin, ne kızı, efendim yetişkin genç tutabilirsin, ne aile hayatı olur, ne cemiyet huzuru olur, ne kanun hakimiyeti olur, ne ahlak olur, ne adab olur, hiçbir şey kalmaz ortada. Mahvolur. Söylemesi bizden. Biz bu sözleri 40-50 sene önce de söyledik. Bu İslam'la, bizim büyüklerimiz söylediler. İslam ile uğraşmayın. İslamiyeti ortadan kaldırmaya çalışmayın. İngiltere İslamiyeti ortadan kaldırmak ister. Neden? Menfaati. İslam alemini sömürecek. Müslümanlar, Müslüman olur, sömülemez. Amerika kalkmasını ister. Neden? Menfaati. Suudi Arabistan adam olsa, öteki İslam ülkeleri adam olsa sömüremezse olur mu? Yaşayışı sömürme üzerine olur <gülüyor> Efendim, falanca ülke istemeyebilir İslamı. Korkar, hesap sorar Müslümanlar diye. Ama bizim yaşayışımız, hayatiyetimiz bizim Türk milleti olarak. Ayakta kalmamız, şu memleketi iman etmemiz, birbirimizi sevmemiz, şu memlekette hayırlı işler yapmamız Müslüman olmamıza bağlıdır. Eğer bizim imanımız giderse, Adam asker oluyor, gücü kuvveti oluyor, evladına hakim olamıyor, evladı solcu oluyor. Hakim olamazsın. İman gitti mi Hiç, hiçbir şey bu kötülükleri engelleyemez. Hiçbir şey bu kötülüklerin önünde durmaz. Bizden söylemesi 40-50 yıl önce söyledik. Etmeyin, elemeyin dedik. Bir anarşif <gülüyor> nesil yetişti ki birbirlerinin boğazına tel sıkıp, tel geçirip, tıkıp öldürdüler. Parça parça baltalarla doğradılar. İmansızlığın neticesi anarşi oldu. 50 yıl önce yazılmış eserlerde var. Etmeyin, eylemeyin, imansızlığın sonu anarşi gibi gösterebilir mi cümleleri size? 50 yıl önce adam söylemiş. Anarşiyi gördük mü gördük. Bu anarşiden kurtulmanın çaresi imandır. Bizim milletimizin dertlerinin devası İslam'dır. Biz bundan uzaklaştırırken size Avrupa adeti yaramaz, aşı tutmaz tutarsa biz mahvoluruz. O aşı Avrupalı gelip bizden şikayet ediyor. Bak çare arıyor. İsveçli hayatından memnun mu? Fransız hayatından memnun mu? Bir Fransız intihar etmeye kalkmış. Bizim askeri ateşlerden bir albay kandığımız var. Onunla tanışıyormuş. Niye intihar edecektim demiş. Kanım beni aldatıyor demiş. Boşu iler. Orkun Müslümanı. Bu kadar basit. Ne yani? Ne diye kendi canına kıyıyorsun? Boşayamam demişim. Niye boşayamazsın? Medeni kanun yok mu? Medeni kanun var. Medeni kanuna göre boşanmak serbest. Ama kilise kanununa göre bir katolik, bir başkosluğuyla evlendi mi boşanmak yok. E o kanuna göre boşan? hayırdır. Ben boşanırsam, bana burada ya, hayat hakkı tanımazlar, mahvolurum. En iyisi o kadar ıdırap kendi canıma kıyarım, kurtulurum. Demiş ki öyle yapma, böyle yapma. Konuşmuş bizim Albay, tanıdık Albay da intihar etmesinden vazgeçilmiş adamı.